Let's take it on. bir Plüton programında yine birlikteyiz. Bugün playlist programımız 70'ler 80'ler Türkçe böyle çalalım dedik. Bugün böyle konseptimiz bu olsun ve tabii 70'ler 80'ler deyince ilk akla gelenlerden biri tabii ki de Sezen. Bir Sezen parçasıyla açtık. Biraz da yüksek başlayalım diye hareketli bir parçasıyla başladık Sezen'e. Biz burada yükseldik aslında. Bugün Gamze ileyiz. Merhabalar. Ha, bu arada Derya ben her hafta olduğu gibi tabii ki de adımı söylemeyi unuttum. Gönce'yle böyle bir işte sohbet ederek, güzel şarkılar dinleyerek bir program yapalım dedik. Bugün şöyle yapalım diye düşünüyoruz, programın ilk yarısında biraz 70'ler çalalım, işte hepimizin aşağı yukarı bildiği parçalar aslında. Gerçi her ne kadar Gamca az önce bana şey anlattıysa Ajda ile geçen yıl tanıştığını <gülüyor> imşa ediyorum. <gülüyor> ben şoktayım Gamze ama yani. <gülüyor> evet, Gamca gibi olmamanız için bu programı yapıyoruz arkadaşlar. Ajda'yı tanıyın. <gülüyor> garip geldi yani. Hani çünkü şey mesela e, 70'lere şimdi hani playlist yaparken böyle biraz kurcalıyorum tabii e, eski falan işte neler, neleri dinliyoruz. Hani bir de ayırt ediyorum. Mesela bu kaç yılın parçasıymış falan, falan. Öyle bir ayırt edip krononcik sıra yaptığımda da ya bakıyorum 70'lerde Ajda var, 80'leri biliyorum yine Ajda var, 90'larda var. 2000'de var, yıl oldu. 2006 hala Ajda var. Oh, vay arkadaş, Ajda hep vardı galiba hani. Buralar yokken Ajda vardı. Yani şimdi aslında şöyle, Ajda Pekka'nın böyle ana akımdaki şarkılarını tabii ki biliyordum Ama hani geçen yıl değişen şey şu oldu, bir arkadaşımın evinde böyle canlı plak dinleme şansı yakaladım ve çok eski bir plaktı çalan hangi ee, Yani hatırladım bilmediğim bir şarkısı mesela Güneş Yorgun diye bir şarkısı vardı Allah, eski ee, sana doğru vardı ee, o şarkıları daha sonra hani hiç duymadığım bir şarkıydı mesela e, Güneş Yorgun sonra onu YouTube'da aratınca tabii Ajda böyle bambaşka şarkılar olduğunu ke keşfettim. Hani bizim böyle ana akımda bildiğimiz şarkılar değil ki de, e, hani Japonca şarkıları bile varmış falan, ağabeyin ne kadar çalışkan birisiymiş. Oradan öyle bir, evet Ajda da geçen yıl 33 yaşında tanışmak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demek ki her fani Ajda'yı <gülüyor> tanıyor. <gülüyor> Sözü yalan değilmiş. <gülüyor> Buzdağının görünen kısmıymış. İşte sesi açıp ajzedan bu evet, kadar bahsetmek. Sağ ol teşekkür Aynen böyle hoşumuza gidiyor işte çok zaman biraz da Ayten Artman da <gülüyor> <gülüyor> ama ajze çalalım şimdi devam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse beğeni sizdinizden kusurumuza bakmayın. Ee, bugün böyle bow müzikli bir program yapacağız. Ee, fazla e, kelam etmeden devam edelim. Bu kadar ajze dediysek senin yine böyle bir eskilerden tip çıkarlığın bir ajze parçasıyla devam edelim. Aşk aslında pek aşk oyun değil aşk oyun değil <gülüyor> Aşk deyip de geçmez sevgilim Aşk başlığı başına bir sanat Bir tatlı cümleyle geçmiyor Geçmiyor hayat Kendinden bir şeyler vermezsen Paylaşmayı eğer bilmezsen Mutlu düşlerindeki gibi Hiçmiyor hayat Aşk oyun değil Her gün yeniden Yaratılmalı Sevgi dediğim Aşk oyun değil Bir ömür boyu Yaşatılmalı Her aşk dediğim Geçmez sevgilim Aşk başlı başına bir sanat Böyle boş sözlerle geçmiyor Geçmiyor hayat Dünyada yalnız bahar mı var Yağmurun var, fırtınası var Hep böyle hayalle geçmiyor Geçmiyor yıl. Koyun değil bir ölü boyu yaşat. I'm gonna make it. dan bahsettik. Sonra hmm. o zaman geçiş Şimdi de Sezan'la. <gülüyor> Sezan. Şimdi de Mir ilgili <gülüyor> bilgi vereceğiz biraz. Ya şey ya ben seviyorum bu parçaları falan böyle eskiler. Gerçi o zamanlar biz yokmuşuz ama... ne gerek işte bizim olmadığımız zamanların parçalarının bize bu kadar hitap etmesi. Gerçi <gülüyor> herkese hitap ediyorlar da biraz şey böyle türkülerinden falan galiba hani şey de var. Haşnan duygusu var ama yani var. Başka şeyler de var bence. Nasıl? Türk filmleri de bilmiyorum yani. Ya Türk film, işte şey de grip. Mesela Türk filmleri de olsa bir şekilde onlar bize bir şey hissettiriyor. Evet. Bir aidiyet falan evet. yani Asıl değişik olmaz bence Evet. Ya yani, onun bir du, du, du, duygusu var gerçekten. Ben şey böyle hani benim de aynı şekilde hani hiç sıkılmadan dinlediğim evet. televizyonda bunlar. İşte bizler hani, acı pekkanlar, sezen aksu bayıldular yani. biraz evet. şey bu toprakların. E, bu topraklarını derken, coğrafya olarak kastediyorum. Hani bu coğrafya'dan gelen bir şey herhalde bizlere. Mesela şey de yani, sanat müziği de öyle bence. Yani bugün sanat müziğine pek, gerçi ikinci yarıda birazcık e, o ritimler falan sanat kayış biraz olabilir ama e, bir haftada böyle sanat müziği playlisti yapalım de, evet. Çünkü yani ben hatırlıyorum bak hadi şimdi daha yaşımız, yaşımızı aldık falan yerine, oturup evet sanat müziği dinliyorsan da ben daha lisedeyken Şeydi yani, oturur böyle sanat müziği dinlerdik bizi acaba keyif alırdım yani. Yaka sofrası kurardık. bir de o zamanlarda içmeye böyle yeni yeni başlasın. <gülüyor> Allah'ım böyle koca koca adamlar gibi, efkar efkar sanki dünyanın bütün yükü omuzlarımıza. <gülüyor> Çok şeydi yani, keyifliydi. Ama işte niye o kadar hitap ediyor? Yani hani biraz duygusu işte hani bence şarkı sözlerinde de bayağı yani şey bizim gelişimimizde özellikle sizin aklınsın. seslenmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir kedim bile yok anlıyor musunlarla büyüyen çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Biz onlar <olmayalım> işte. <gülüyor> yok hani şey böyle çok şey yapmak istemiyorum da bayağı bir hani en azından hani şu an dinleyen kesin geniş bir kesim herhalde yani sizin aklınsın ergenlik bölümünde falan epey etkilenmiş olabilir. Yani yani evet. e, bizde daha çok şey vardı ama şimdi 70'ler çalışıyoruz ama daha alakasız bir şey söyleyeceğim. Hani 90'lara belki yani daha çok bir şey olduk, denk geldik. Daha böyle bir melankoli işte imkansızlıklar, işte yalnızlıklar, olmayışlar falan. E, 70'ler biraz daha sanki şey, hani daha tatlı. Evet. Daha i̇şte böyle e, safi, böyle Evet, daha keyifli falan. İşte 80'lerde biraz e, arabesk devreye giriyor. Aslında bunların hepsi zaten şeyle de ilgili. Hani, biraz ülkenin içerisinde bulunduğu ruh hali, yönetim şekli. Yani e, arabesk, mesela 80'lerin bu kadar arabeske kayması biraz şeydenmiş. E, ben okul zamanı bir dersindeki hoca anlatmıştı bu numara. E, müzik tarihiyle ilgili biraz sohbet ettiğimizde. Ee, hani arabeskte bir şey var yıkılmış bir isyan bu arada yıkılmam burayı. İşte insanların sürekli bir mutsuzluk ve e, perişan olma hali. Ee, şöyle bir psikolojiye sokmak istemişler insanları arabeskin doğuşu bu kadar 80'lerde yerleşmesinin nedeni olmuş. Hani şükret haline hani ya yani ülke var ki kötü halde var ki işte sokağa çıkamıyorsun bir koşun yiyorsun oluyorsun mesaire limanda işte ee, inanılmaz anormal mesela göçün ve gece konululaşmanın başladığı bir dönem 80'ler, özellikle büyük kentlerde İstanbul'da. Ee, o zamanki mesela Türk filmlerinde baktığımda işte e, seyyar satıcılar, işte köyünden bohçasını almış İstanbul'a gelmiş işte köylüler. E, köşe başlarında mesela şey satıyor. Kaset kaset arabalarıyla böyle evet, evet, evet. kaset satıyorlar. işte işporta bilmem ne. Ya fondan bir hep arabesk geliyor ama filmin. Yani ben mesela 70'leri çok severim ben bu arada Türk filmi izlemeyi. 70'lerin Türk filmleri böyle değil mesela. Ama 80'lerin Türk filmlerine gelip baktığında fonda bir arabesk hep böyle acılı, dert hani böyle çok çok bunalım ve buhran haline sokma yönünde bir şey var. Yani arabesk evet hepimiz zaman zaman dinliyoruz, seviyoruz da hani bu da bu toprakların, bu kültürün bir parçası. Ama hani doğuşu ve bu kadar yerleşme süreci işte insanların işte haline şükret, bak ne acılar var falan psikolojisine çok sokma amaçlıymış yani. Evet. Yani zaten şekilde. bir şey mesela böyle bir, bir işte Ajda diyeceğim de mesela hani Ajda Pekka'nın çıktığı dönemde aynı anda işte İtalya'da yine var galiba sonra işte Fransa'da galiba Dajda Vakit'den böyle şey yapmak istemiyor. Hani aynı şarkıların aranjmanları falan böyle aynı duygu hani bir yani demek sadece hani ülke bazlı olmayabiliyor bu, demek istiyorum yani böyle bir, bir akım şeklinde falan. Ee, ama tabii yani bunun tam arka planını açıklayabilecek kadar şeyim yok, bir bilim yok, çok girmeyin yani. Bize verdiği duygu, bizim çocukluğumuzda olan yani enesim olan duygu. Hani o tatlılıktan biraz daha böyle umutsuzluğa doğru bir gidiş yani 90'larda çöküş artık. İki <gülüyor> binler yok zaten. <gülüyor> evet, yani iki müzikleri artık 90'larda yoktu galiba. Hani mesela galiba playlist ama. yapalım dediğimizde çok şey... <gülüyor> Danmıyor mesela hani 80'ler 90'lar deniyor çok da hani 2000 yapalım falan. Evet. Hani herkes bir renk dedi işte 2000 <gülüyor> <yapmıyorum> ya. 2000ler <gülüyor> bile bak oluyor bile. Ne <gülüyor> bile 2000 evet. O <gülüyor> da ne öyle? 2000ler sevmiyoruz. 80 seviyoruz. Evet. 90ler de yapılıyordu. Levent Ünsal'lar, Yengiler. Evet. Güzel şarkılar aklıma geliyor. şey ne çaldık en son Nil Burak çaldık. Nil Burak da 70'lerin bayağı popüler isimlerinden biriymiş böyle birazcık okuyup ettiğimizde de şeymiş hatta böyle sahneye çıkması falan işte plak çıkarması bayağı tesadüfler sonucunda olmuş işte bir Kıbrıslı Nil Türkiye'ye geldiklerinde bir bir yere gitmişler şeyde İstanbul'un o dönemki gece kulüplerinden işte Playboy diye ünlü bir gece kulübü varmış. Oraya gitmiş ailesiyle falan işte böyle orada böyle şarkı, e, istek üzerine çıkmış bir sahneye şarkı söylemiş, çok beğenilince böyle bir insanların ilgisini çekmiş, e, oradan almış yürümüş yani hatta Zeki Müren böyle destek olmuş Aa, falan sahne ismini değişmiş sadece, işte, Burak sahne ismi, gerçek ismi, başka bir şey. Bu şekilde yani Zeki Müren e, ismini Burak olarak değiştirmiş, öyle sahne hayatına başlamış. Güzel bir parçaydı, seviyorum ben parçayı Tabii tabii Devam edelim. Devam edelim. Olur. Mutlu olun. Ha eski Türk filmleri falan dedik. Evet, o zaman bir öyle, Türk filmlerine atıfta bulunalım. Yaşım çalalım. Hemen yani herkes atabilecek şimdi. Aynen, geliyor. Olmaz böyle şey. Ben nereden <Gülüyor> dedi yeşim olmaz böyle şey dinledik. Direkt Türk filmlerine götürdü beni bu şarkı. Evet tamam baktık ya bu nereden biliyorduk biz <gülüyor> bu şarkıyı diye. Mavi boncuk e, pek çok kişinin bileceğini tahmin ediyoruz. Emel Sayın, Tarık evet. Akan vardı başrollerde galiba. The Rose School, Halit Akçetepe, Yok yok. <gülüyor> Metin Akpınar, Zeki Alasya. Oo o, çok hatırlıyorsun da. Ben ya. çok defalarca izledim şimdi o şeyi filme. ...çok güzel ya. Kaçırıyorlar evans sayını... ...halıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ay>, tamam <gülüyor> şimdi sen <sana> anlatınca. <gülüyor> Şeyin, evin, ahşap bir ev tabii ki de... ...muhteşem bir ev eski Türk filmlerinde. Hani fakir ama o muhteşem <gülüyor> evde... ...oturuyorlar işte. Güzel olan buydu eski evet, Türk ya, filmlerinde. Mümkün evet. mü şimdi bizim öyle evlerde oturmamız? Ama şey var dedim Bayağı böyle bir hani o aile... E, ...şeyisi falan da vardı yani. Aynen yani hepsi birbirine inanılmaz <gülüyor> kolluyor falan. Oranın şeydi... Son sahnesinde çalıyordu galiba şu an hatırladım. Bunlar böyle derme çatma bir tane meyhane kuruyorlar kendilerine. Ama meyhanenin tek müşterileri kendileri, kendileri yani kendileri oturuyorlar içiyorlar. Ben benim hayalim zaten ya diyorum bir meyhane açsak e, batar mıyız? Gelen olur mu? Olmasın gelen olmasın? Batarız. Biz içelim <gülüyor> Biz ne olacak içelim. diye. İşte sonra tabii ki de batarsın <gülüyor> sen içersen diye. Öyle orada son sahnede çalıyordu bu hatırladım mı? Yeşim'in galiba şey bu, bu filmin soundtrackinde iki şarkısı varmış. Belki ikiden fazla ama bir de e, aslında bu akşam işte böyle kararsız tam böyle e, yayına başlamadan önce hangisini çalsak acaba Yeşim'den olmaz böyle şey mi yoksa aşk alfabesi mi diye düşünürken aynı soundtrack'te iki şarkı da varmış zaten. Aynen. Aşka, ama aşk alfabesi başka filmin müziği diye hatırlıyorum ben. Öyle Tarık bu bir Koğlu diye hatırlıyorum ben. Yanılıyor da olabilir ama o şey plan arka yüzünden. Plan varsa, arka yüzü. Eski plaklarda <gülüyor> arka bir ön yüz bir arka yüz oluyor ya. Ön <gülüyor> yüzünde olmaz böyle şey. Arka yüzünde de aşk alfabesi varmış. Olsun ki parçayı da seviyoruz biz. Hani biri almak isterse bana hediye o plağı da bilir. <gülüyor> Bu arada <gülüyor> ben, ben çok böyle... seviyorum da plakları... Ee, <gülüyor> bakınırız Antika, <gülüyor> antikacılar Hayır şey Çukurcuma'da bir plakçı biliyorum ben <gülüyor> ee, Belki orada hani öyle şey Ben de hiç peşine düşmedim Ama hani geçen yıl dediğim gibi ilk defa Böyle dinleme fırsatı buldum falan Gerçekten hani Müzik dinlediğinizi hissediyorsunuz Yani hani böyle bir şarkı da olsa Hani ben bir şey dinledim falan Çok keyifliymiş Ben de peşine düşebilirim <gülüyor> Plak olayı seviyorum yani ben de Eskiden ...değeri bu kadar bilinmiyormuş varken... Yani ...her evde bir plakçalar... Yani ...pikap falan bir şey varmış yani... ...bizim evde de vardı hatırlıyorum... ...hani o kadar or kullanmışız ki ya da o kadar önemsemişiz ki... ...mesela dönüp soruyorum... ...siz ne yaptınız onu falan nerede bilmiyorlar falan... Evet. Yani ...ne yaptıklarını bile bilmiyorlar... ...birine mi verdiniz geri verin geri alın onu... ...o çok değerli falan... ...zor bela şeylere ulaştım ben... ...işte kerin annemlerin falan plaklarına işte babamın plaklarına falan. Aa, çok güzel. Aynen onları zor ulaştırmış. İşte bir, bir bir tane Ajda plağı, bir Sezen plağı, bir Nilüfer. Kurtardıklarım bunlar. Güzel ama dinliyorum ben hala plaktan <gülüyor> keyifle. Devam edelim? Edelim. O zaman birazcık şey yapalım. Hmm. Ee, slow iki parça girelim. Evet. Sonra yavaştan 80'lere geçelim olur mu? Tamamdır mı? o zaman. Tamam o zaman iki parça ile sizi baş başa bırakıyoruz.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 Affedemem, ben böyleyim. İster bu, ister o şey, ister tut, ister yola, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. İster bu, ister o şey, ister tut, ister yola, ister sev, ister zorla Bütün olanlar için üzgünüm, mutlu yıllarım için aşkımız gölgesiz olmalıydı, şükrecesiz olmalıydı. Affedemem, ben böyleyim. İster bu. İster zorla ben deyim, ister bu, ister o ister tuhaf, ister yolcu, ister sen, ister zorla ben deyim. Üzgünüm, acı sözlerim için. Üzgünüm, seni kırdığım için. Ba darıan bile beni ter eten bile ne yapayım Ben öyleyim. merhabalar tekrardan ee, öncesinde Ayten Altman'dan Ben Böyleyim'i dinledik ee, sonrasında da e, bir şiir bir Sabahattin Ali şiiriydi aslında ee, Nüket Turun'un yorumuyla Melankoli şarkısını dinledik Müziği de Ali Kocatepe yapmış bu parça böyle 78 yılındaydı sanırım ne? evet. okuduk az önce de 78 yılını kasıp kavurmuş falan böyle bayağı liste başı olmuş bir parçaymış yani Hala da dinleniyor. Baktığında. Evet kesinlikle öyle. Benim de bayıldığım bir şarkı. Hani Sabahattin'e zaten ne falan seviyoruz. Sözler de böyle olunca. Müzik de hani süper falan. Hiç eskimeyecek bir şarkı galiba. Nukhet durumunda güzel yorumuyla. Bu gece zaten şöyle oldu. Şimdi e, az önce çaldığımız Nukhet Duru parçası. 70'lere ait son parçamızı. Birazdan 80'lere geçeceğiz. Ama 80'ler ve 70'lerde ayırdığımızı. Şimdi e, Nukhet Duru 80'leri de koyduk değil mi? Evet yani Nukhet Duru'ya da dayanamadık falan. Evet, <gülüyor> Sezan yine koyduk evet, aynı Sezan şekilde. Koyduk. Hani böyle hani, ya hatta... iki tane oldu ama ya olsun evet. bunları çalmadan da geçmeyelim olan evet. diye düşündük. Yani gerekirse ikişer parça olsun. Çünkü şey de var yani hani. Onların da müziğindeki evrimi görüyoruz aslında. Evet. Hani arka arkaya hakikaten böyle 70'lerden, 80'lardan, 90'lardan birer parça alıp devam ettiğinde onların müziğin değişimi enstrüman, orkestrasyondan tut. Yani hani e, şarkı sözlerine klipleri hiç saymıyorum. Klipler, evet, klip, klipler kli... kostümler falan. geçirdi klip konusunda <gülüyor> sanatçılar. Ama klip, klip döneminde de en başarısız dönem 90'lar buluyorum ya. Öyle mi diyorsun? E, evet ya. ya çiz, şeyler hani... Bir Mirkelam'ı dışında bırakıyorum bunu bir de Demez Sağolun'un parçasına. Şıktı, evet evet. <gülüyor> Mirkelam nasıl çağlan ötesinde bir adamdı ya. 90'lardaki kliplerini falan böyle tekrar tekrar izliyorum. Adam gayet hani şu an böyle çekse aynı klibi çekersin yani böyle yayınlarsın. Kimse de şey demez yani niye böyle bir klip çektin ama hani şeyleri hatırlıyorum çelikler Kenan Doğulu ya şu an bile evet. olabilecek bir e, kostümü falan öyle de hani şey mesela e, bu Vatka dönemi falan Vatka ve tight hani en hmm. <gülüyor> skandal bence 90'lar ya. Işte 90 <gülüyor> evet, ya. İşte evet. çocukluğumuz da yani benim çocukluğum da o zamanlara denk geldi yani böyle onların şarkılarıyla evet, O zaman yavaştan 80'lere geçelim geçelim az önce birazcık böyle ee, uzaklara götürdük sizi melankoli aynen. falan ben böyleyim derken şimdi birazcık canlanıyoruz şimdi yine biraz hareketlenelim o zaman değil mi? aynen öyle Hı -hı. zerin özerden gönül Merhabalar tekrardan. Evet, Zerin Zerin parçasıyla e, geri dönüş yaptık. 80'lerle başladık. <gülüyor> Hareketli bir parçayla başlayalım dedik ve 80'lerin biraz başıyla başlayalım dedik. E, bu da tam olarak öyle bir parça. Zerin, Özerin e, zaten çıkış parçası ve e, patlayan ve popüler olduğu parça bu. E, gönül 79 yılında sanırım Zerrin Özel çıkış yapmış. 80 yılında da bu parça bir anda patlayıp hatta 1980 yılının en iyi 45'liği seçilmiş bu parça. Bu parça ile birlikte bu plağı. Şeyde şarkıları ve sözleri de Orhan Gencebay imzalıymış değil mi bu parçanın? Evet aynen öyle biraz soundundan da zaten evet, evet, <gülüyor> Orhan yani. Gencebay'ınca he falan <gülüyor> olunuyor. <gülüyor> ve okuyunca böyle ama <gülüyor> evet ya falan arkadaki o elektronik şey sas falan direkt oraya götürüyor. Bir de eski kaydını çaldık biz hani sonra bunu çok fazla cover'ı ve işte bir daha farklı enstrümanlarla işte kayıt alınmış hali vardı. Hani onu değil. Zaten çaldığımız bütün parçaların kayıtları mümkün olduğunca işte orijinalini bulmaya çalıştık. Eski kayıtlarını bulmak istedik ki hani o ruhu daha fazla versin diye. Bu da eski kayıt zaten. Ben galiba en çok bunu sevdim ama. Hani en en eskisi falan böyle. Hatta işte biraz böyle plak cızırtılarının bile olduğu kayıtlar falan var. Ha kayıtlar, bulduğumuz evet. kayıtlar herhalde. Evet, ama. aynen öyle. Evet, olabilir. Şey zaten ya biraz eski kayıtlara ulaşmak da arşiv konusunda biraz ...sıkıntı oluyor ne evet. yazık ki. Çünkü çok fazla bu parçaların... ...kabırları falan yapıldığı için... E, ...otomatik olarak hani... ...sanal anayrımda, dijitalde de arattığımızda... ...doğal olarak onlar çıkıyor. Hani... ...biraz daha tefalatlı aramalar yapmak gerekiyor. işte o en eski ve orijinal kayıtlara... ...ulaşabilmek için. Bu da bir emek... ...tabii ki de. Evet. Ama yani... ...dediğim gibi bulabildiğimiz kadar eskiye gidip... ...orijinal kayıtlarını bulmaya çalıştık. bu şekilde... 80'lerin başıyla başladık. işte e devam edelim istersen. O zaman bir parçayla daha hatta arka arka iki parçayla sizi baş başa bırakıyoruz. <gülüyor> Alıştım sana bir tanem, alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtaçım, sevilmem sevme. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda. Yokluğun bir sihir gibi alışıyor hanemde alışmak demekten daha zor geliyor alışmak bir yara paramda kanıyor sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor alıştım bir tanem alışkın sana Alışmak sevmekten daha zor geliyor, alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun konularım boşluğu sarıyor, alıştım bir tanem alıştım sana. cana bir tane yokluğuna dayanamam inan sensiz kaderimle tek başıma savaşamam ben seninle var olmuşum ben seninle bir şarkı koşum sen yanımda Bomboş Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yerim varımda kalıyor Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor Alıştım bir tanem alıştım sana alışmak sevmekten daha zor geliyor alışmaz bir yara varımda tanıyor sen yoksun konularım boşluğu sarıyor alıştım bir tanem alıştım sana alışmak sevmekten Merhabalar tekrardan. E, Ajda Pekkan alışmak sevmekten zor aslında bir Selami Şahin bestesi. Çok sevmeyenler var biliyoruz ama biz burada sevdiğimize karar verdik. Evet. <gülüyor> i̇tiraf. Ben seviyorum canım. Evet. Ben hatta keşke ondan evet. çalsaydık diye evet. sonra. Evet, artık çaldık Ajda'dan. Ben şey böyle, böyle hep yadırganmışımdır. Böyle çok sevindim birisini Selam Şahin seviyorum demesine. Niye ya ben seviyorum. <gülüyor> ben de seviyorum iyi, mesela. Hatta <gülüyor> selam Şahin şey yapmışım. Hmm. ...bu eski parçalarının falan... ...akustik versiyonunu yapmış... ...youtube'da falan vardı... ...onları dinlerim ben aradı... ...böyle rıkı sofralarında falan... Aa. ...çok törpüle... <gülüyor> ...ondan önce de şey çaldık... ...Asum Aralman... Ya, ...sigaramın dumanı da dumanı... ...o da hep şey zaten... ...son dönemde herkesin aklına film geliyor... ...Kaybedenler kulübü... ...aslında çok eski bir parça... ...ama o filmde kullanıldığı için... ...direkt o filme gidiyor insanlar... ...son dönemde şeyler oldu ya... ...Türk filmlerinde bu eski parçaların... ...kullanılmasıyla... Hatta eski parçaları bilmeyenler ...aa yeni bir parça çıkmış falan diye. şarkı aslında 30 yıllık evet 30 <gülüyor> yıllık parça ...aa çok güzel yeni bir şarkı çıkmış diye o kadar bilmiyorlar şey de bu parça da işte kaybedenler Kulübü'nün... Iı, film müziklerinden biri kullanılan müziklerden biri ben bunu bilmiyordum lan hmm, o filmin o film o filmde de işte iki arkadaş radyo programı radyo yapıyorlar programı falan yapıyorlar. öyle bir hikayesi olan filmde şey geliyor bir de böyle eski Türk filmlerini kullanıp e, filmin e, müziğin filmin önüne geçen parçalardan ıssız adamın hemen ıssız adam, yani direkt o aklıma geliyor adam örneği fazla. geliyor şey, şarkıların filmin önüne geçtiği ıssız adam da çok böyle şimdi ıssız adam sohbeti yapmayalım ama çünkü ıssız adam şarkısı koymadık biz herkes böyle çok sıkıldı ıssız adamdan aynen. diye aslında evet. dedi, şey bunu unutup ki unutmuşuz unutmak da başarı koymuştuk liste. Sonra Gamze uyardı beni ya derler insanlar biraz fazla sıkılmadı mı diye. Aa doğru dedim o an kaldırdık. Anlamazsın böyle. <gülüyor> anlamazsın diyor. <diye. gülüyor> geçtik evet. sonra ama bu bunu koyalım istedik ya yine de çünkü bu parçayı ben seviyorum ve hala dinliyorum dinlediğime göre demek ki o kadar da sıkmamış diye ya. düşündüm. Beni sıkmadıysa belki bazı ee, ...bir cümreyi daha sıkmamış olabilir diye... ...şansımızı <gülüyor> deneyelim dedik inşallah. Ben de gizli bile. gizli... Semiramis Pekkan'ı falan dinliyorum. <gülüyor> Niye canım gizli gizli diyorsun? <gülüyor> Ay çünkü sürekli tepki geliyor etraftan falan... ...ne bileyim Niye ev halkından falan... Var, evet, ...olabiliyor yani yeter falan... Diye. ...sız Aa, adam mı falan gibi böyle. Aslında şey biraz hani... ...ben çok uzun yıllarda hani... ...Cehangir'de falan hani çok böyle anılarım olduğu için... <gülüyor> ...o filmin de o geçtiği yerler vesaire... <gülüyor> e, ...hani evet böyle senaryosu vesaire tamam hani ben de şey yaparım hani bir sürü şey söyleyebilirim ama hani verdiği bir duygu var zaten hmm. galiba biraz daha ona gidiyoruz hani müziklerde tabi canım şey filmlerde falan hissiyat hani... ya zaten böyle şeydir ya Tabii her müzik için, her parça için olmuyor ama böyle insanın zihninde e, anılara yerleşmiş müzikler ve filmler vardır. Evet. İşte o filme e, her izlediğinde ya da o, o şarkının melodisini her duyduğunda o ana gidersin. E, ve belki de sevdiğin o andır. Hani şarkıdan öte e, şarkıyı o anla özdeşleştirdiğin için Kesinlikle o, an, o anı seviyorsundur. Evet. Ve o yüzden vazgeçemiyorsun mesela Hı -hı. bazı parçalardan evet. ya da bazı filmlerden. Benim öyle olduğu çok oluyor ya. O yüzden vazgeçemediğim parçalar Gerçi bu parçalar hani Öyle parçalar değil benim için yani Dinlemekten keyif aldığım parçalar Sadece müzikal olarak dinlemekten keyif aldığım parçalar Ama böyle anlamı olan Ve beni gerçekten belli bir e, Geçmişe götüren parçalar da yok değil Evet aynen öyle Aa, Çok dertlendim. <gülüyor> <Ben yok kadar gülüyor> dertlendim Şu an ne düşündüm <gülüyor> bilmiyorum Neler geçti zihnimden hangi parçalar Eskiler eskiler eski. Dur Gamze anlatayım azıcık İki şarkı gireyim de sana biraz anlatayım biz böyle arada tabii eski aşklardan falan canım, girip burada önce, böyle ciddiye <gülüyor> binip böyle. Az önce Gamze sinirlendiği bir hikayesini anlatıyor. <gülüyor> ya Derya ne oldu biliyor musun? <gülüyor> diye. Haklı. Gamze haklı bu konuda. <gülüyor> evet. Neyse burada anlatmayacağım. Bir gerildi anlatacağım. Yok yok. Niye anlatayım? E, direkt ifşa <gülüyor> falan. Ben böyle. Derya diye. gibi olmayın. <gülüyor> Arkadaşınızı ifşa etmeyin. <gülüyor> Geldiğimden bir Gamze ifşa ediyorum. Ben niye böyle bir insan oldum? Hiç tamam, daha fazla konuşmayayım. O zaman aa, bir nuket parça devam edelim. Bir tane daha, edelim. evet dayanamadı. İşte böyle, böyle Bunlar şey işte yavaştan böyle 80'lerin o arabesk e, kokusunun hissedildiği parçalar. Şimdi çalacağımız nuket parçası da öyle. Ama seviyor muyuz? Seviyoruz. Bayılıyoruz. O zaman arabesk hepimizin içinde işlenmiş bir şekilde. Devam edelim o zaman. <gülüyor> Gibi. Ne kadar gizlesen de Ne kadar yok desen de Hayali dünkü gibi Yaşıyor gözlerinde Sevda, sevda Unut, onu dinsin gönlünde fırtına Sevda, sevda değmez ona. Yatıldı, bekledi kadın gibi. Sevda, sevda. Unutmanı dinsin gönlünde fırtına. Ketürü'dan Sevda <gülüyor> Orada bir şey oldu ama ee, Şimdi biz az önce biraz konuştuk Şarkı sözleri üzerine falan Oradan şey bir çarşım Bir çarşım yaptı bize Hani böyle eski aşklar ve yeni aşklar şey oldu e, Modern ya, aşklar Ben heyecanlanıp direkt Yayına girdi Aslı bir şarkı daha çalacaktık Böyle konuşmanın heyecanıyla Evet bunları hemen aktarmamız gerekiyor diye Baktım yayına giriyorum yani Zihni hemen alışma. hemen aktaralım o zaman. Aslında çok da şey yapmadık böyle biraz girdik konuya falan. Şimdi sözlerde biraz işte böyle gözlerin nemli nemli yaralı ceylan gibi ağlayıp inliyorsun içli bir keman gibi falan böyle e, sevda sevda değmez ona ağlamaya falan. Ama böyle şey e, hani galiba eski aşklarda biraz daha böyle bir saplanıp kalma hali vardı hani şu an böyle hani işte hemen geçme. Hani çok da böyle aslında o duygularda derinleşme değil de çok hızlı tüketiyoruz gibi geliyor bana. Derya sen ne düşünüyorsun? Aynen. Ben yani ben hatta böyle şarkı işte sözlerine falan. bile yansımış halde bu. Hani işte bebekte gezerim falan. umrumda <gülüyor> umurumda değil takmıyorum falan. Biraz şakayla karışık dedik ki hani 2000 geldiğimizde kimse iki yapalım demiyor. Çünkü Evet o kültürün biz de birer parçasıyız. Dinliyoruz, ediyoruz, o parçalarda dans ediyoruz. Sonra aslında ne kadar da tüketim kültürüne artık denk geldiğinde farkındayız hani. Evet. Öyle bir tüketim kültürü içerisindeyiz ki bu sadece bir metayı tüketmek değil, bir duyguyu tüketmek olarak da bu şekilde yaşıyoruz ve ister istemez bunu hepimiz yaşıyoruz yani hani senin anlatmaya çalıştığında bu galiba hani eski aynen öyle tabii da. kapitalizmin artık böyle hani o evrildiği noktada hani bitti aslında... mi o dön arkada evet. git yenisi gelir işte evet. hemen başkasını Hı -hı. bulayım yani aslında hep kendimizi de eleştiriyoruz burada çünkü biz tabii de ki. bunun bir parçasıyız biz de bunu yapıyoruz ama hani insan böyle işte bazen moda girip az önce yani baya moda girdik çünkü baya Pınar geldi şimdi yanımıza ee, Pınar, Pınar bir de az önce geldi hani başından beri yok yanımıza bir anda böyle modumuzu görünce biz böyle şarkıyı söylüyoruz baara baara eşkedeiyoruz burada <gülüyor> bakın yapınlar bunlar ne yapıyor Sevda sevda diye... <gülüyor> yani bunlar herhalde içmek içe sohbet ne düşünüyor ya <gülüyor> ya da ne ne aşk acısı şey, ne oldu size falan kim canınızı yaktı ne oldu vallahi ya çok dertliyiz çok şak şak evet. çok da daha... şey yani böyle hani e, bu tabi aslında çok emin değilim yani bundan şikayet e, edecek miyim? Çünkü hani e, yaşadığımız dönem bu dönem ve ben bu döneme şahitlik etmekten aslında böyle geçen hafta daha böyle düşündüm falan. Aslında keyfin bayağı yerinde hani tamam hani, e, hani eskiler mi hep eskilerimi özleyeceğiz. Yani şu an şimdi şuradayız ve hani burada, bu, burada da güzel şeyler var ama hani şunu gözden tabii hiçbirimiz kaçıramıyoruz hani. Aslında hepimiz birer ürün gibi de olduk. Hani her şey bir ürün. işte ne bileyim? Hani Facebook profillerimiz, işte bu biraz mesela bu dating siteleri artık hani işte akıllı telefonlarda uygulamaya dönüşmesi mesela Tinder gibi bir uygulama. Hani ins insanları ürün gibi, evet ya da hayır şeklinde geçiyoruz. Aslında hepsi bir hikaye, hepsi birer insan. Ee, her şey bu kadar hızlı olunca tabi hani e, eskisi gibi birisi burada tindir mi açtı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her şey bu kadar tabi hani hızlı hızlı e, geçince falan hani bu işte eskisi gibi işte hayali dünkü gibi yaşıyor gözlerimde falan sevda sevda hani biraz daha ya, yapma ya hani geç artık hani iki ay olmadı mı hani Deme, iki e, kocaman iki ay iki ay geçti artık daha ne diye. ağlıyorsun falan gibi yani ilişki başlıyor bir ay sonra bitiyor falan bazıları hiç ilişki moduna giremiyor gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇lişki <Evet>. falan diye. <gülüyor> yani diyorum ya zaten kendimizi de eleştiriyoruz hani en başta zaten bunu yapmak gerekiyor ama bazen de böyle yani yapacak bir şey de yok. Yani, bu bizi bu hale getirenler. Aslında dağımsın. artık hani böyle şey ilişki nedir falan bunları da şey yapmaya başladık biraz zorluyor. Hani, hani eskiden böyle işte bir insanı severmişsin işte hani sonsuza dek aynı insanı seviyorsun falan ya da işte senede bir gün falan böyle senede bir gün buluşmayı bekliyorsun de. vesaire. Ee, biraz belki hani şey e, günümüz felsefesi de biraz değişti hani anı yaşamak işte ne bileyim hani işte ben bir ya ben bunu hani çok da böyle negatif bir yerden baktım söyleyemeyeceğim aslında hani daha böyle farklı olduğunu düşünüyorum sadece hani geçtiğimiz zamanlar şartlar başka yani evet evet eleştirilecek yanları var bu kadar hızlı tüketmemeli bir şeyleri falan ama bir anlamda böyle yani biz bir da biz, evet. biz de bu değişimin bir, bir parçasıyız yani Kesinlikle biz de demek öyle. ki teklemiştiz bu değişimi biz de istemişiz ki şu an bunu yaşıyoruz hı. yani hı hı. Sonuçta bizler biraz daha istediğini yaşamaya meyilli ve toplumda yaptıklarını reddeden insanlar kısmındayız buna rağmen biz bunu yaşıyorsak evet aslında biz de istiyoruz demektir hani şey yani özelleştiriyor yapıyorsun ama bir anlamda yaşamaya devam ediyorsun işte bunları Evet hani e, aynı insanı sevmek de ben hani, teoride çok çok güzel bir şey yani sevmek çok güzel bir şey tabi ama şu an galiba hani biraz daha hani geçtiğimiz dönemde hani o sevginin e... Yani böyle tek bir kişi yani böyle tahakküm haline gelmesine gerek olmadı aslında. Yani hemen onu da hani... şey yapıyoruz, <gülüyor> sorgulamaya başlıyoruz Aynen. hani tek kişi ama işte hani... toplumda hayattığı için o tek kişi oluyor işte hani evlenmek. Aslında işte evet bir yani çok yapalım. işlilik mi acaba <gülüyor> Hani sürekli bir modunda olduğumuz için de aslında böyle bu, bu böyle şekilleniyor, yönleniyor falan işte biraz fazla mı düşünüyoruz acaba? Yani sormasak, sorgulamasak, neyse bu biraz antik Yunan'a kadar gider <gülüyor> <gülüyor> filozoflar. Aristoteles demiş ki falan diye, <gülüyor> falan diye. Neyse ya. Neyse ama hani rakı sofralarında şey değişmiyor tabii hani. E, sen de benim hatalarımdan birisin. <gülüyor> Aa evet. Ya aslında onu da çalacaktık. Şimdi çalacağız da arka arkaya çalacaktık. Ben <gülüyor> heyecanlanıp yayına girdim, unutum. Ona gülüyordum o zaman. Hiç o zaman Sezen'le devam edelim. Devam edelim Sezen Aksu şarkısıyla Yavaştan da. Yavaştan zaten toparlayacağız problemleri. sebepsiz bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizilip bir bir karşıma Sanki birer birer intikam alıyor Yüreğimden zincire vurulmuşum Anılar her bir hal kayıp Ben Esiri olmuşum, hatalar yalan duygular da başlıyor. Sen de benim hatalarımdan birisin, senin büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamanı yazıp, senin güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarım. Senin büyük günahların bedelisi Senin için harcanan zaman arasız Sen güzel duyguların kafirisin Senin için harcanan zamanı azı, senin güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların benersin. Senin için harcanan zamanı azı, senin güzel duyguların katilisin. Senin güzel duyguların katilisin. Sen en güzel duygularım şeyler. Bir sezon parçasıyla e, daha birlikteydik. Dedim ya hani böyle 70'lerde de Sezan var. 80'lerde de sezan var. 90'lar yapsak yine sezen olacak. Sezen hep vardı galiba. Yani mesela bizim evde şey var. E, ablamla benim aram, aramda 11-12 yaş var. Bayağı fark var. Mesela ablamın da çocukluğu Sezen'le acıda ele geçmiş. Benim de çocukluğum Sezanlı acıda ele geçmiş. Hani olsaydı ben bir çocuk doğursaydım onunla çocuk. <gülüyor> <gülüyor> herkes Ajda'yla buralar hep Ajda <gülüyor> öyle yani işte Sezen Ajda Sev, seviyoruz ya dinliyoruz hani şu, ya kişisel bir şey söyleyeceğim şimdi mesela son dönemde her ne kadar politik olarak ikisine de bayağı tavırlı olsam da e, hatta bir ara şey böyle ya şey dinlemeyeceğim artık falan filan moduna da girmişti ama bir kere öyle olmuyor. Yani şarkı işte film falan bunlar başka türlü şeyler. Hani hayatından çıkarıyorum dediğinde böyle <gülüyor> yok edemiyorsun. Hani anılar vesaire işte bir sürü bileşeni var. Sonra şey diye düşündüm yani okey politik olarak e, sinirli olabilirsin tepkili olabilirsin kimi isimlere. Ama hani şöyle bir şey yap konserine gitme albümünü satın alma ama hani onun şarkılarını bu kadar bir de geçmişi olan parçalar vesaire çocukluğun gençliğin dönemine denk gelmiş parçaları hayatından çıkarmak biraz kendine haksızlık gibi geldi bana o yüzden hani dinlemekte bir hiç hiç sakınca görmüyorum kendi adıma. ama dediğim gibi sadece hani yani o kişiye para kazandırma işte onu metaya dönüşme kısmında Kendimce bir eylemlilik sergiliyorum yani. yani. Böyle şeylerde çok siyah beyaz ıı, davranmak pek mümkün olmuyor zaten Öyle hani yani. yani gittiğin bir mekanda çalınıyor bir kere falan. Yani çok Aa, ayrılamıyorsun yani, duygularından da çok ayrılamıyorsun hani ıı, direkt çünkü hani bir şarkıyı dinliyorsun ve bir anı işte ıı, beynin bir anıyı çağırıyor falan hani o yüzden çok hani ayırmak mümkün değil hani bir de yaptıkları iş itibariyle baktığın zaman hani Ajda Pekkan çok iyi bir şarkıcı. Sezen Aksu da öyle falan. Hani e, o yüzden hani çok da şey yapamıyorsun. Hani dinlemeyeceğim deyip boykot etmek pek <gülüyor> mümkün değil sanki. Yani. Aynen bir şekilde dinliyorsun. Arkadaşın çalıyor falan. Hayır orada işte köşede böyle küskün birisi. <gülüyor> <gülüyor> Mekanda Ajda çalmaya Çalma. başı oturuyorsun falan köşeye gidip ne oldu yani? 30 boykot edince deli dans ediyordum falan. <gülüyor> boykot ediyorum ama kafam bir <gülüyor> dünya ona rağmen. <gülüyor> böyle zihni. Boy kat ediyorum dans etmeyeceğim. Ay çok saçma. Yok evet, yok, yani pek yok. Yine ben dansımı ederim ayrıca falan da yani konserine gitmem falan. Küstüm buradan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım. Yavaştan. Yavaştan değil bayağı programımızı bitiriyoruz. 80'lerde birazdan son parçamızda son olacak. Devamında belki bir ara 90'ları yaparız. Playlist aslında herkesin kafasında böyle şunu da yapalım, bunu da yapalım, işte bir hafta caz yapalım, bir hafta işte sanat müziği yapalım vesaire diye. Herkesin kafasında bir playlist var. Bakalım sıra gelirse bir de 90'lar yaparız. Evet, süper olur. Aynen güzel olur diye düşünüyoruz. Yani biz keyif aldık güzel de müziğimizi dinledik, sohbetimizi ettik. Etmeye de devam edeceğiz şimdi, muhtemelen yayını bitirdikten sonra. Siz de inşallah keyif almışsınızdır diye umuyoruz. Ve bir şarkıyla ve e, Lezbifam için içinde anısı olan e, bir parçayla bitireceğiz. E, yakın bir zamanda kaybettiğimiz arkadaşımız Diliş'in anısına bu parçayı çalıyoruz. Bununla bitirmek istedik. Kusura bir akşam geçirdiniz umarım diyoruz. Ve haftaya yine Nord Radyo'da saat 21'de e, bu kez e, konulu di adlandırdığımız konulu program programları <gülüyor> da isim program. koyuyoruz <gülüyor> bu biraz başka bir şey, şey bulsak konulu program. <gülüyor> neyse, konulu program konulu oh, program orada neyi kaldırıyor bunlar ee, neyse haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz bizi takipte kalın sosyal medya hesaplarımızı e, lesbifem e, lesbifemnistlar.com sitesini takipte kalın diyor ve öpücüklere evet. boğuyoruz. <gülüyor> Sayfamızı Sayfamız değil. sayfasında beğenir misiniz? Evet ya. <gülüyor> Facebook'ta, Twitter'da, klito... Beğendiğini sananlar da bir baksınlar. Ben ha, takip hani. ediyorum beğenenleri. <gülüyor> beğenenleri tek tek bulup öpeceğim. Öyle bir şey vaat ediyorum. <gülüyor> yok yok etmiyorum. Ama beğeni ya. <gülüyor> Neyse öpüyoruz. İyi geceler, İyi geceler diliyoruz gece. herkese. Dert derdik kederi Seviyorum artık ben Beni seveni Karşılık görmeyen Aşklara faydası Geri getirmiyor yıllar Geçen günleri ya. Tatlı güzel iken Niye kararsın ki Dünyam senin yüzünden Geçmişten o kadar Dersler aldım ki Ne adımlar attım ben Yolu görmeden ya.